Böylece ilk ana çerçeveye giren ikinci mi oluyor Nazmi Bari'den sonra e, Nazmi Bari'den de emin değilim sonradan. E, Amerika de. çıktı oynamış ama Wimbledon'da onu oynamadı. Yani şu anda emin olamıyorum. Yani oynamış olsa da 1950'lerde tenisin ambarı olduğu dönemde oynamıştır. Yani yarım yüzyıldan fazla geçmiş herhalde aradan. Çünkü Amerika çıktı o ne de ortaya çıktı mesela. herkes ilk falan diyordu Marsel'e. 1961'de oynamış nazir böyle Amerika çıktı benzer bir şey olabilir yani o zaman profesyoneller geçenler şeyden şimdi için katılamadığı için her sene yeniliniyor oyuncu şeyi sto diyelim belki biraz katılmak daha kolay şimdi siz çok zor yani düşün 3 elemelere katılıyorsunuz orada seri başı oluyorsunuz 3 eleme geçiyorsunuz 3. turu elemenin 5 set baya zorlu bir mücadele var ve hepsini geçmeye başardım Marcel ve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 Burtun eleme oynamadan çağrılabilir. Bir sürü orta boy turnu veya yine eleme turu oynamadan direkt katılabilir. Bu tip avantajlara sahip olacak. Önemli, çok önemli bir hamle. Evet. Peki bunun dışında futboldan başka üzerinde durabileceğimiz bir konu var mı? Bir şey daha var. O da yine yurt dışında bir Türk sporcunun değil. Bu sefer Türk antrenörün başarısıyla ilgili.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 5-6 yıldır da Fransa'da çalışıyor. Birkaç takım çalıştırdı. Şöyle de ikinci sezonunda şampiyonluğa ulaştı ki Fransa Ligi'nin büyüklük bakımından 9. bütçesiydi 16 takım arasında yani. da Bursaspor gibi bir durum oldu yani. Fransa Ligi'nde çok daha büyük bütçeli takımları geride bırakıp normal sezonu 1. bitirdiler. Evet, bu da oldukça önemli bir başarı diye kayıtlara geçelim. Erman kupaya geçebiliriz herhalde evet. evet Biz sanıyorum çarşamba Sabahı konuştuk en son i̇şte hı hı. Ilk, Gruplarda ilk maçlar Bitmek üzereydi ve hani gol kısırlığından Yakınıyorduk hakikaten de ilk e, Tüm takımlar maçlarına alındılar İlk 16 maçta 25 gol vardı e, Bir buçuk çok az üzerinde gol ortalaması Bir felaket Hani dünya kupası e, Diğer dünya kupalarıyla kıyaslayınca ama bir ikinci maçlar başladı birden açıldı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 Yani turnuvanın favorilenlenmediği gösteriliyordu ama ben turnuva öncesi hani burada da konuştuk hani keyif oyuncularının çoğunun sakat olduğunu maç eksi olduğunu o yüzden İspanya'nın fazla ileri gideceğini düşünmediğimi söylemiştim ama grupta en azından 3 hani galibiyet alır buradan daha rahat çıkar diye düşünüyordum. Şimdi orada bile işleri zorlaştı bu ilgiyle. Yani bir sıfırlık şok bir mağlubiyet İspanya açısından. İkinci maçlarda ise Arjantin'in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 2 gol attı biri penaltıdan 2-3 tane kaçırdığı kontotaklar hep daha tehlikeli olacak gibiydi ve istedikleri sonucu aldılar son maçlarda Meksika Uruguay oynayacak Fransa Güney Afrika muhtemelen İspanyolca konuşan iki ülke Meksika Büyüksek ve Uruguay yani şeyleri de şu ana kadar gösterdikleri tablo da öyle yani Fransa Güney Afrika hayal kırıklığı öbür ikisi daha organize daha istekli daha arzalı takımlar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 faturasını daha nasıl ödeyecek herhalde. Yani geçen Dünya Kupası'ndan sonra çok yetenekli oyuncuları bulunmasına rağmen iyi bir tablo çizmediler. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da çok kötüydü Fransa 2008'de 2 sene önce ilk turda elendiler. 4 gol yerdiler Hollanda'da. Bu sefer yani elemeleri çok zor geçtiler. Zaten 50 atılan, attırılan golü hatırlıyoruz geçen Kasım ayında. İ ...Irlanda karşısında. Evet. Çok etkisizler yani. iki maçta golleri yok. Ee, halbuki Fransa bence... Yani ...oyuncu potansiyel etkisinden... ...Aurban'ın bir numaralı ülkesi. İtalya'dan, İspanya'dan... ...İngiltere'den daha öndeler. Yani altyapılardaki... ...gelen oyuncuları... E, ...kendi liginde... ...yetiştirdikleri oyuncuları düşününce... ...ama o oyuncular değerlendirilemiyor. Yani bu bir kısmı kadroya alınmıyor. Bazıları formsuz. işte Antony'la kavgalı olan var... Hiçbir yani antrenör bir güvensizlik var zaten. İşte ortaya böyle bir... Evet Arsene ar Wenger gibi bir antrenörleri olsaydı belki farklı olabilirdi. Futbola ve etik kurallara yaklaşımı da oldukça farklı olan, olan bir adam Arsene. Dün Wenger. ben maçın ikinci yarısında Fransız tezorunu izledim. E, Fransız birinci kanalında orada yorumcuydu Arsene Wenger. Ha, ne, ne dedi? <gülüyor> Valla o şöyle... Ne, ee, aslında bu da Değilmesi gereken bir konu hani Yabancı kanallarda nasıl anlatıcı Şimdi Fransız normalde birinci kanalda Bir tane anlatıcı var Hani bizim TRT ya da diğer Fransız spikerleri gibi Yanında e, Jean-Michel Larque var Belki yani 30 yıldır Eski saint oyuncusu 30 yıldır ama yani Hem anlatıcı hem yorumcu gibi Artık o kadar kanalın bir parçası ki o evet. ee, e, Hani maçı da anlatır O derece İkisinin yanında bir de Arsene Wenger vardı Ayrıca tam Hani bir ee, şeyden sektörden gelen yorumcu gibi aynı zamanda çünkü hani takım çalıştırıyor vesaire. Wenger doğruca az çok arada sırada yorum yapıyordu. Hani Fransa'nın işte yaptı birkaç e, taktik hataya, savunmadaki hatalara falan değindi ama hani çok antrenör harcan bir şey yoktu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ekranda. Ee, daha az konuştu. Ee, hani bu arada mesela Fransa yenildi maçta başarısızdı ama. Ee, Spiker'in mesela Meksika golünde bu çok maçı canlı anlattığını falan söylemeliyim. Ee, evet. Hani Türk milli takımı iyileşince etkili TRT şeyi vardır ya. Düt yemiş bül bül. Alman Yatı'nın golü yeriz. Almanya'ya. Susar. Spiker golü <gülüyor> olmuştur orada. <gülüyor> Yaz gibi. <gülüyor> evet. Yani Thierry Henry'nin peki elle bir golü yok mu yeni?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 çalıştı son 4 yıldır ama aslında sevilmeyen bir oyuncu. Henry. Böyle burnu büyük, gençlere ezmeye çalışan. Yani Arsenal'a da benzer benzer şeyler yapmış. Böyle bir oyuncu o yüzden herhalde bak e, adam uyumsuzluk var. Yani o Zidane kuşağının işte sevilen e, hani çuk tipi abilikten yok ama biraz da işte tecrübeli oyuncu konumuna, diğerlerine kol kanat yeren, e, oyuncu modelinden uzaktı.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 Yani B takımı oynasa e, A takımı kadar şey olacak. Yani dün saat 11 kadar etkili olacak öyle gözüküyor. Yani şey iyi. E, Arjantin'in üst liraya gitmesi bir posev olarak benim dileğim olur. Çünkü renkliler yani bu belli.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 Video analizi yap, onu yap, bunu çalış. Öyle bantın değil. yani bir takım e, garip fantaziler yapabilir. Neyin turnuvanın seyir açısından artı puan. Evet, e, oyuncular evet. da öyle o takımda, Arjantin takımında. E, bu yüzden bir de şey, yani ikinci turda işte Uruguay meksika ikilisinden biriyle eşleşecekler sanki. Onlar da işlerine göre Arjantin. Yani Meksika mesela çok herhalde Arjantin'e direnemez. Ee, o da iyi yani bir işte İspanya yok, Brezilya yok, Almanya yok ee, en azından ikinci turda iyi yani Arjantin şey açısından bizi ediyor <gülüyor> Seyir Zeyke her zamanda yani naçizane benim için de en önemli hep o faktör gelmiş biri olarak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 Kızın bir de lakabı var. Pasta sos diye bir lakabı var İspanya'da. Ne diye? Pasta, Pasta sosu. Sos, hani makarna sosu. Herhalde karbonero He. olduğundan bilmiyorum. Nedir. Televizyon sunucusu Kazıyas'ın yeni sevgilisi. Maç sırasında kenardan İspan, bir İspanyol kanalı için herhalde e, yani gazeteci olarak taş çizgisinden takip etmiş. Kazıyas çok etkilenmiş bundan. Evet, konsantrasyonu yeri... bozulmuş.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 Evet e, peki yani Şimdi biraz açıldı Dünya Kupası o zaman e İşte tabii ikinci maçlarda Yani ilk maçlar gerçi ilk maçlardan sonra bakınca Genelde şey Kutlar e, dengeli ama işte Bir iki takımın belki iyi spor almak için e, Oyunu açması gerekiyor Biraz da bunun etkisiyle işte kırmızı kart penaltı Daha golli maçlara kavuştuk Sen yani o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 E, i̇leride hani fark yaratacak yetenekli oyuncu da bazılarında yok. E, yani, biraz kısır bir durumla karşılaştık. İşte, i̇kinci maçlarda biraz açılacak e, iyi e, yani, bir yüzlükü durum. İlk dikkat çeken noktadan biri bir Afrika takımlarının başarısızlığı ilk turda. E, Güney Afrika ev sahibi elendi gibi. E, dün Nijerya, Yunanistan'a inildi ve muhtemelen onlar da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 Mesela Uruguay'ın şey oyunundan dem vurur. Kendi e, gölgede ve güneşte futboldu değil mi? Onun evet. Dışında. Orada mesela Uruguay'ın geleneksi olarak böyle sert, biraz rakibi vezelen oyunundan dem vururdu. Ama bu sefer işte onun dışında bir Uruguay da sevindirici. Ben mesela dünya akmasında Uruguay'ı görmeyi pek istemem. Çünkü böyle tekme atarlar, işte oyun bozarlar falan.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 bir Alman maçında Alman hakeminde İngiliz maçında Ratin atıyor oyunda ikisi ben kazanıyorlar oldum. maçları evet. ve geçen El Pais'te Diego Forlan'ın babası vardı 62 ki 66 Burguay Mil takımında oynamıştı. Ha Yok ben mi? onu oradan hatırlıyorum demek ki Forlan adı yaban iki kupada oynamış o zeyüzen Zemberek şey yapıyordu tam bir e, robot demiş sanıyorum soygun demek İspanyolca tam bir roboydu diyor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 Uh, Uruguay ve Meksika bile bir diğer farklı yener. Öbür maçta da mesela Fransa-Güney Afrika maçında farklı bir skor çıkarsa herhangi biri elenebilir. Az ihtimali ama matematiksel bir ihtimali var. Arjantin iki galibiyete evet, rağmen. açısından da şu çok az bir ihtimal olmakla beraber yani mantıken mümkün değil tabii de teorik olarak o grupta üç takımda aynı puanda olma ihtimali var. yani Güney Kore, Yunanistan ve Arjantin altışar puanda bitirebilirler grubu. Evet. yani Yunanistan Arjantin diyelim 3-0 yendi hani bence böyle bir ihtimal söz konusu değil tersi olabilir ee, Güney Kore'de Nijerya'yı farklı inerse hani iş yavarcı olabilir Arjantin elinebilir ama bunu bir evet. e, sadece bir teorik ihtimal gibi helal evet, etmek lazım yoksa Arjantin e, muhtel Yunanistan'da rahat yenip e, birinci olacak çıkar o grupta e, öyle gözüküyor ama henüz matematiksel olarak garantilen takım yok. Yok evet. A B gruplarında bugün C grubunda maçlar mesela Slovenya Hırvatistan'ı yener, İngiltere cezayı berabere kalırsa Slovenya çıkmış olacak ikinci tura. Küçük Avrupa Ligi'si. Ee, Almanya da Sırbistan'ı yenerse ee, o grubun diğer maçı 10. için ee, hani ikinci maçlar puan durumu belli olmayacak. Ama muhtemelen Almanya da Sırbistan'ın yanında e, şeye yaklaşacak tabii. E, i̇kinci sıra çok yaklaşacak zaten. ilk maçı 4-0 kazanmışlardı. E, hatta garantiliyorlar mı evet, diğer maçlara bakınca? Yani işte o bir hani üç takımla aynı puanla gelmeye ihtimali falan gibi bir ufak ihtimal o yüzden. Ama işte onlar çok ufak ihtimaller. Evet peki takip etmeye devam edeceğiz. E, artık pazartesi biraz e, bir genel değerlendirme yapma imkanımız olabilir herhalde. Evet. Pazartesi çünkü olduğunda e, A ve B grubundan sonra C, D ve E gruplarında da ikinci maçlar sonlarmış olacak. İyi. Belki işte birkaç ikinci yükselen takımın ismini telaffuz edebileceğiz. Evet. Ee, öyle bir, bir değerlendirme yapma imkanı bulabiliriz. Peki. Çok teşekkürler Alp. Ee, Pazartesi'yle görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Alp Bulagaylı Spor